Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çevre Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan bir bildiride İspanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl daha fazla yenilenebilir enerji, kömür enerjisinde düşüş ve pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonominin de yardımıyla 1990 seviyelerinin altına düştüğü belirtildi. Açıklamada İspanya'da karbon emisyonlarının 2020'de %13.7 oranında azalarak 2019 seviyelerinden 272 milyon tona düştüğü belirtildi. Yani bu 1990 yılına göre yaklaşık %6, oranında daha az emisyon anlamına geliyor. Ülkede üretilen elektrik miktarı COVID-19'u engellemek için işletmelere getirilen kısıtlamalarla birlikte 2020'de %3,6 oranında düştü. Yuvam Dünya tarafından iklim dostu yaşam rehberi dünyaya kurtarmaya nereden başlamalıyım sorusunu sürdürülebilir adımlarla hayatımıza dahil edebileceğimiz Yanıtlar veriyor bu yeni rehberi Yuvam Dünya Derneği'nin. Hayatın her alanında değiştirebileceğimiz alışkanlıklarımızla karbon ayak izimizi nasıl düşürebileceğimizi anlatıyor. İklim krizi sadece geleceğin değil bugünün sorunu. Yuvam Dünya ise kültür krizi olarak nitelendirdiği bu kriz için her birimizin alışkanlıklarını değiştirmesi ve krize karşı güçlü durmamız gerektiğini belirtiyor. İklim kriziyle mücadelede insanlığın hikayesini değiştirmek için yola çıkan ve toplumun her kesiminde dönüşüm başlatmayı amaçlayan bir dernek yuvam dünya. Dünya ve kaynaklarına saygılı yaşamı hatırlatmak ve alışkanlıkları değiştirmek üzere yola çıkıyor. Tabii ki bireysel alışkanlıklarımızın yanında özellikle erk ve güç sahiplerinin de Politikaları, alacağı doğru kararlar, endüstri ve şirketlerin yapacakları önemli önlemlerde bunun çok çok önemli bir parçası. Yani sadece bireysel çabalarla olacak bir iş değil. Bireylerin örgütlenmesi, bir araya gelmesi, güç oluşturması ve o güçle birlikte harekete geçerek erki ve mevcut politikaları değiştirecek adımları atması ve politik birer aktif vatandaş olarak Görev alması gerekiyor. İşte iklim dostu yaşam rehberi Yuvam Dünya tarafından yayınlandı ve bizlere yol gösteriyor. İklim dostu yaşam rehberini Yuvam Dünya Derneği web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık plastik ürünlerini yasaklayan tasarı yarın itibariyle tüm üye ülkelerde yürürlükte olacak. Avrupa Birliği'de tek kullanımlık plastik ürünleri ve balıkçılık gereçlerinin denizlerdeki çöplerin %70'ini oluşturduğu Ne söylüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde plastik, tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu, balon çubuğu gibi ürünlerle birlikte petrolden elde edilen polistrenden üretilmiş hazır gıda ambalajları ve tek kullanımlı klap, kaplar da kullanımdan kalkıyor. Sadece hijyenik pedler, plastik içerikli sigara filtreleri gibi ürünlerde ilk aşamada muaf tutulmuş. Ürünlerin üzerinde çevreye zarar verdiğine dair ama ibarelerin bulunması zorunlu ancak dükkan, büfe, restoranlar ellerindeki plastik ürün stokları bitene kadar bu ürünleri kullanmaya devam edecek. Söz konusu ürünlerin ithal edilmesi ve piyasaya sürülerek dolaşıma sokulmasıysa yasak. Bazı tüketici koruma dernekleri tek kullanımlık plastikler yerine kullanacak alternatiflerin de pek masum olmadığı uyarısında bulunuyorlar. E biz de diyoruz ki o zaman bunların da yasaklanıp gerçekten gezegene ve sağlığımıza zararsız alternatiflerin Kullanılması artık gerekli. Darısı Türkiye'nin başına diyelim artık Türkiye'de de tek kullanımlık plastiklerin tamamen yasaklanması gerekiyor. Fransa'nın en yüksek idari konseyi hükümete iklim değişikliğine karşı harekete geçmesini ve seragin gazları emisyonlarını azaltmasını aksi takdirde potansiyel para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Yürütme organının hukuk danışmanı ve idari yargı için yüksek mahkeme olarak görev yapan Conseil d'Etat memnun. Geçtiğimiz Kasım ayında hükümete 2030 itibariyle sere gazlarını 1990 seviyelerine göre %40 oranında azaltma hedefini ulaşılabilir kılan iklim politikalarını yürürlüğe koyduğunu göstermesi için 3 ay vermişti. Yaklaşık 8 ay sonra ise yeni önlemler hızla alınmadıkça hedefin hala ulaşılamaz göründüğünü söylüyor. Konsey son tarihten sonra devletin eylemlerini değerlendireceğini, Ve önlemlerin gerekenden az olması durumunda para cezası verebileceğini söyledi hükümete. İşte devlet esasında bu. Araştırmacılar insanların, hayvanların ve ekinlerin hangi sıcaklıklara dayanıp dayanamayacağını tespit etti. The Lancet Primary Planetary Health adlı bilimsel dergide çıkan çalışmada Farklı hava sıcaklıklarının canlılar üzerindeki etkisi incelendi. Münih Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Bölümünden Profesör Senthold Asenk çalışmada insanlar, büyükbaş hayvanlar, domuzlar, kümes hayvanları ve ekinler için hangi sıcaklıkların uygun hangilerinin zararlı olduğunu araştırdık. Vardığımız sonuçlarsa bu değerin şaşırtıcı şekilde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre canlılar için uygun sıcaklıklar 17 ila 24 derece arasında değişiyor. Yüksek nemli havalarda 23 derecede sıcaklık insanlar için orta düzeyde zorlanma yaratırken düşük nemli havalarda ise eşik 27. Öte yandan nemli havalarda 32 derecenin üzeri aşırı düşük nemli havalarda ise 45 derecenin üstü sıcaklıklar insanlar için ölümcül olabiliyor. Eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz sağkom. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan biz, Nan Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu.